Rüya hakkında Isparta'ya gönderilen bir fıkradır. Aziz Sıddık kardeşlerim. Hediyeniz Kastamonu'ya geleceği anında rüyada gördüm ki bizlere bir ferman-ı şahane manevi bir canipten geliyor. Kemali hürmetle ellerinde tutup bize getiriyorlar. Biz baktık ki o ferman-ı ali Kur'an-ı azim Şan olarak çıktı. O halde bu mana kalbe geldi. Kur'an yüzünden risaletin nurun şahs-ı manevisi ve biz şakirtleri bir terfi ve terakki fermanını alemi gayiptan alacağız. Şimdi tabiri ise o fermanı temsil eden masumların kalemiyle manevi tefsiri Kur'aniyi aldığımızdır. Bu rüyanın şimdiki tabiri çıkmadan bir-iki saat evvel Feyzi ile gösterdikleri tabir dahi haktır, ehemmiyetlidir. Hem bu medare sürur ve ferah olan hediyeyi nuriyeyi bir his-i kablel vuku ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş idi ki o gelmeden iki gün evvel Feyzi ve eminin fıkrasında beyan edilen rüyayı gördüğüm gecenin gününde sabahtan akşama kadar ve ikinci gününde kısmen hiç görmediğim bir tarzda bir sevinç, bir sürur hissedip mütemadiyen bir bahane ile ferahımı izah edip 30-40 defa tebessüm ile güldüm. Hem ben hem Feyzi taaccüp ve hayret ettik. 30 günde bir defa gülmeyen bir günde 30 defa gülmek bizleri hayrette bıraktı. Şimdi anlaşıldı ki o sürur, o sevinç mezkür manevi fermanı temsil eden masumların ve ümmilerin kalemlerinin yazıları neslâtinin sahîfe hayatlarına, âlem-i İslam'ın sahîfe mukadderatına ve ehli imanın istikbalinin defterlerine neşri i envar edeceklerinin ve o masumların halis ve safi amelleri ve hizmetleriyle sahîfe amalimizde hasenatlarını yazıp kaydetmesinin Risale-i Nur şakitlerinin İstikbalinin mukadderatını mes'udane idamesinin haberini veren o hediyeden ve daha gelmeden geliyordu. Ben o azim yekûndan hisseme düşen binden bir cüz'ünü ruhen hissetmiş idim ki beni mesrurane heyecana getirmişti. Evet, böyle yüzer masumların makbul amelleri ve reddedilmez duaları sair kardeşlerimin defterlerine geçmesi misillü benim gibi günahkarın sayfi amaline dahi girmesi binler sürur ve sevinç verebilir. Böyle karanlık bir zamanda, bu ağır şerait altında, böyle masumane ve kahramanane çalışmak için, biz hem o masumları, hem o ümmileri, hem onların muallimlerini, hem peder ve validelerini, hem köylülerini, hem Anadolu'yu, hem memleketlerini tebrik ederiz. O mübarek masumların ve ümmilerin her birisine, birer hususi teşekkür ve takdirname yazmak elimden gelseydi, yazacaktım. Said Nursi Emin ve Feyzi'nin Ispartalı kardeşlerine gönderilmiş bir fıkrasıdır. Isparta'da bulunan kardeşlerimize latif bir rüyanın kadere ait bir meseleyi şuhud derecesinde bize kanaat verdiği gibi o latif rüyanın ikinci parçası bizlere manevi bir müjde ve beşaret verdiği cihetle siz kardeşlerimize beyan ediyoruz şöyle ki Üstadımız rüyada görüyor ki ben yani Feyzi ile beraber gezmeye çıkıyoruz. Giderken birden üstadımıza söylüyorum ki burada ben ayının tesbihini toplayacağım. Üstadımız da bakıyor ki beyaz ipler gibi dolaşmış bir şey görüyor. Bu acip güldürecek sözümden ve ayıya tesbih isnad etmek vaziyetimden çok şiddetli gülerek uyanmış. Uyandıktan sonra da gülmüş. Akşama kadar hiç görülmemiş bir tarzda 20-30 defa o hadiseyi nevmiye'yi gülerek benimle mülatefe etti. Münasebeti olmayan bazı şeylerle tabire çalıştıksa da münasebet tutmadı. Sonra aynı ikinci günün aynı saatinde bana benzeyen bir dost ki rüyada üstadıma benim suretimde görünmüş, üstadımızın yanına geldi dedi ki, ayının yağını toplayanlardan alıp müezzin ve tesbih yapan bir adam tavsiyesiyle mühim bir adama her sabah hastalık için yutmasını nasıl görüyorsunuz? Üstadımız da rüyada güldüğü gibi aynı öyle gülmüş Birden rüya hatırına gelip, bu acib ve aynı aynına tabiri, Kemal'e i taaccüb ve hayretle karşılayıp ona demiş, sakın istimal etmesin. 28. mektubun 1. risalesinin 6. nüktesinde, rüya-i sadıka, kader-i ilahi her şeyi ihata ettiğine bir hüccet-i hükmünde, üstadımızın binler tecrübe ile gördüğü gibi, aynen bu vakıa dahi, bizlere şuhud derecesinde kat'i ispat etti ki, hadisat, vücuda gelmezden evvel mukadderdir, Malumdur muayyendir, kader-i ilahinin mizanları ile geliyor diye bu rüknü imaniye bize gayet kat'î bir numune oldu. Hem rüyanın ikinci tabakasında üstadımız diyor ki ona ve risale-i nur'un heyetine bir ferman geliyor. Birden geldi o kutsi ferman Kur'an çıktı. Bunun tabiri aynı günün aynı tecrübe saatinde Hizb-ül Ekber-i Kur'ani ümid edilmediği o vakitte Asiya Hanım'ın hanesinde tezzin için gönderilen Hizbul Ekber yüz senelik güzel bir kab içerisinde o kabın üzerinde sırma ile padişahın mühim fermanlardaki Turra-i şahane işlenmiş gördük. Üstadımız dedi ki ferman geldi diye Kur'an çıktı şimdi de Kur'an'ın Hizbul Ekberi geldi üstünde ferman turrası bulunduğundan Risale-i Nur'un eyetine beşaretli ve medarı feyzu Terakki ve bir ferman-ı rabbani hükmüne geçeceğini rahmet-i ilahiyeden bekleriz. Hem bu tabirden az sonra sizlerin kıymetli hediyelerinizi aldık ki rüyanın tam tabiri çıktı. Orada bulunan umum kardeşlerimize selam arzı hürmet eder dualarınızı isteriz. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin Feyzi İsparta'ya gönderilen bir mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, namaz tesbihatının sırrına göre, nasıl ki namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile hatme-i muazzama-i Muhammediye aleyhissalâtu vesselâm ve zikir ve tesbih eden ve ruh kadar geniş bir halkayı tahmidat-ı Ahmediye ve selam dairesine tasavuran ve niyeten girmek, medar-ı olduğu gibi, biz dahi Risaletin Nur'un geniş dairesine ve Halkayı Envar'ında ders alan ve çalışan binler masum lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve amali salihalarına hissedar olmak ve amin demek hükmünde olan tayy mekan ederek gıyaben omuz omuza diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkalahat bahtiyar biliyoruz. Hususen ahir ömrümde böyle kıymetler masum manevi evlatları ve yüzer Abdurrahmanları bulmak, benim için dünyada bir cennet hayatı hükmüne geçiyor. Geçen Ramazan-ı Şerif'te hastalık münasebetiyle, her bir kardeşim, benim hesabıma bir saat çalışmasının büyük bir neticesini, aynel-hak ve Hakka yakin gördüğümden, böyle duaları reddedilmez masumların ve mübarek ihtiyarların ve üstadlarının benim hesabıma olan duaları ve çalışmaları, benim Risale-i Nur'a hizmetimin uhrevi bir netice-i bâkiyesini dünyada gösterdi el-bâkî -el kardeşiniz Said Nursi. Risale-i Nur'un Küçük ve Masum Şakirtleri Risale-i Nur'un Küçük ve Masum Şakirtlerinden elli-altmış talebenin yazdıkları nüshaları bize de gönderilmiş. Biz de o parçaları üç cilt içinde cem ettik, hem o masum şakirtlerin bazılarını isimleriyle kaydettik. Mesela Ömer on beş yaşında, Bekir dokuz yaşında, Hüseyin on bir yaşında, Hafız Nebi on iki yaşında, Mustafa 14 yaşında, Mustafa 13 yaşında, Ahmet Zeki 13 yaşında, Ali 12 yaşında, Hafız Ahmet 12 yaşında. Bu yaşta daha çok çocuklar var, uzun olmasın diye yazılmadı. İşte bu masum çocukların Risalet-i Nur'dan aldıkları derslerinin ve yazdıklarının bir kısmını bize göndermişler, biz de onların isimlerini bir cetvelde derc ettik. Bunların bu zamanda bu ciddi çalışmaları gösteriyor ki, Risalet-i Nur'da öyle manevi bir zevk, ve cazibedar bir nur var ki, mekteplerdeki çocukları okumağa şevkle sevk etmek için icat ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risaletün Nur veriyor ki, çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki Risaletün Nur kökleşiyor. İnşallah daha hiçbir şey onu koparamayacak. Ensal-i Atiye'de devam edecek. Aynen bu masum küçük şakitler gibi, Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren ümmi ihtiyarların dahi, kırk elli yaşından sonra Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp yazdıkları kırk 50 parçayı iki üç mecmua içinde derc ettik. Bu ümmi ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda, bu acip şerait içinde her şeye tercihan Risale-i Nur'a, bu suretle çalışmaları gösteriyor ki, bu zamanda Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki, Armancılar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri, hacatı zaruriyetden ziyade Risale-i Nura çalışmaları Risale-i Nur'un hakkaniyetini gösteriyorlar. Bu ciltte az sair altı cildi de ahirde masumların ve ihtiyar ümmilerin yazılarının tahsiyinde çok zahmet çektim, vakit müsaade etmiyordu. Hatırıma geldi ve manen denildi ki, sıkılma. Bunların yazıları çabuk okunmadığından, acelecileri yavaş yavaş okumağa mecbur ettiğinden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 Masumların ve ümmi ve ihtiyarların noksan yazılarında iki fayde var. Birincisi, teenni ve dikkatle okumağa mecbur etmektir. İkincisi, o masumane ve halisane samimi ve tatlı dillerinden, derslerinden Risale-i Nur'un şirin ve derin meselelerini lezzetli bir hayretle dinlemek ve ders almaktır. Said Nursi. Isparta'ya gönderilen bir fıkradır. Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetli neticeye mukabil fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat ve daimi sarsılmaz bir sebat ister. Evet Risaletin Nur 15 senede medresede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi 15 haftada ve bazılara 15 günde kazandırdığını 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Hem işitiraki amali uhreviye düsturiyle, her bir şakirdinin her bir günde binler halis lisanlarıyla edilen makbul duaları ve binler ehli salihatın istedikleri amali salihanın misil sevaplarını kazandırıp her bir hakiki sadık ve sebatkar şakitlerini amelce binler adam hükmüne getirdiğini. Keramet kerane ve takdir kerane, İmam Ali'nin üç ihbarı ve kerameti gaybiyeyi Gavs-ı Azam'daki tahsin kerane ve teşvik kerane beşareti ve Kur'an-ı mucizül beyanın kuvvetli işaretle o halis şakitler ehli saadet ve ehli cennet olacaklarını müjdesi tek ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç öyle bir fiyat ister. Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehli ilim ve ehli tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlenmesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuzu kazanmak için o dairesindeki abı hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa başka bir çığır açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir, belki zındıkaya bilmeyerek bir nevi yardım hesabına geçer. Sait Nursi